Günaydın Tuba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Avrupa'da ne konuşuluyor bakalım? Evet, Avrupa'da konuşulan e, şeylerin başında hiç şüphesiz Türkiye'deki seçimler geliyor. E, Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda bugün ilk e, madde Türkiye. E, Erdoğan'ın yüzde 52 oy oranı kazanmasının ardından hem, e, bu seçim sonrının nasıl elde edildi, o yorumlanıyor. Hem de Avrupa bundan sonra Türkiye ile ilişkilerine ne yapılacak, e, buna dair e, yorumlar var. E, birincisi işte Kılıçdaroğlu'nun karizma eksikliği, e, son 10 günde yaptığı u dönüşünün işte inandırıcı gelmediği gibi şey muhabbetin. Başarısızlık nedenleri irdelenirken öte yandan Erdoğan'ın da bu seçimi hiç adilane bir şekilde götürmediği de belirtiliyor. Ama tüm bunlarla birlikte yani Erdoğan adilane olmayan bir seçimde e, şey kazanmış olsa da Türkiye ile ilişkileri bir şekilde bu şekilde devam ettirmek gerek e, deniyor genel olarak yorumlara baktığımızda. Ee, Yunanistan'dan Efimerida gelen hani bunun genel bir örnek olarak aktarılabilir. E, şöyle demiş buradaki yorumcu: e, Türkiye'deki seçimler ne özgür ne de adildi. Yine de Yunanistan ve genel olarak Batı Erdoğan'la uzlaşmak zorunda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'nin nasıl olacağını asla bilemeyeceğiz. Günün sonunda Yunanistan olarak gayet iyi tanıdığımız bir iblisle uğraşmak belki de daha iyidir e, diyorlar. Yani e, genel olarak işte Erdoğan e, öyle ya da böyle bildiğimiz biri. Biz onun nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz e, yorumları da e, yapılıyor. E, benzer bir yorum. Avusturya'dan Kurier gazetesinden e şöyle demiş buradaki da Erdoğan 20 yıl sonra hâlâ iktidar kalmaya devam ediyor belki yakın gelecek her iki taraf için de Türkiye içinde Avrupa içinde daha rahat olur Erdoğan seçimi kazandıktan sonra artık yumruk sallamak zorunda değil Avrupa'da boğaz içindeki bu adamla yani Erdoğan'la tek Görüşmeyi deneyebilir. E, zira Erdoğan doğu ile batı arasındaki sınırda ikrarın garantörü e, olan unsurlardan birisi e, demiş. E, buradaki yorumcu da. Ee, bununla birlikte Türkiye'nin e, Erdoğan'ın aslında seçimden sonra sertleşebileceği, e, Batı'ya karşı daha böyle mesafe olabileceğinin o konusundaki tutumunu devam ettirebileceği yorumları da yapılıyor daha az olmakla birlikte yani daha çok şey var yani Erdoğan bundan sonra yumuşayabilir e, yorumları var ama işte dediğim gibi sertleşebilir diyenler de var. E, Danimarka'dan Gülen Post'un gazetesindeki yorumcu şöyle demiş. Güçlenmiş bir Erdoğan daha da radikalleşebilir. İsveç'in bir buçuk ay sonra yapılacak NATO zirvesinde NATO üyeliği için Erdoğan'dan olumlu bir yanıt alabileceği kesin değil demiş. Bu NATO üyeliği, ismi NATO üyeliği ne olacak? Hani Bunun için seçim bekleniyordu. Seçim oldu bitti. Şimdi bu da en çok gündemdeki meselelerden bir tanesi. Ee, İsveç terörle ilgili yasasını değiştirmişti. Ee, bu terörle mücadele yasası, değişen insan e, bugün yürürlüğe girdi ve terörle karşı daha sert önlemler e, içeriyor. İşte terör örgütüne üyeliği Yasa grupların toplantı yapmasını e, yasaklıyor. E, terör örgütlerine her türlü yardımı e, yasaklıyor. E, böyle bir yasa geldi özgürlüğüyle meşhur İsveç toplumuna. Ee, Dışişleri Bakanı Tobias Bistrom e, bu yasanın yürürlüğüne girdiğini belirterek e, bu yasa Türkiye'yi e, NATO ve NATO'sunu geri çekmek konusunda ikna etmelidir e, diye bir açıklama yaptı. E, Temmuz ayında işte NATO zirvesi var ondan önce Türkiye'nin onay vermesi bekleniyor ama önümüzdeki haftalarda Türkiye ne yapacak onu da izleyeceğiz. Evet. E, bu konuda tabii çok sayıda yorum var. Yalnız Avrupa medyasında değil tabii. Mesela Demokrasi Avda da dün yayınladığımız, bugün yayınladığımız şeyinde de e, bölümünde de pro tarihçi Profesör e, Antal'la bulmuş bir görüşme var. E, Söyloknis, pardon tarihçi değil. Bu e, Berkeley Üniversitesi'nden, California Üniversitesi'nden The Fall of the Turkish Model diye yani Türk modelinin çöküşü, Arap ayaklanmaları nasıl İslami liberalizmi yere serdi diye bir kitabı da var. Cihan Tuval'a göre sağ kanat güçleri önemli bir haber kazandılar diyor. Yani bunun tabi esas şey olması Türkiye'de kazanılması medyanın monopolize edilmesi, tekerleşmesi, yargı organının da büyük ölçüde e, iktidara bağlı kılınması ve üçüncü olarak da seçim sisteminin manipüle edilmesi yani üzerinde oynanmalı diyor. Bir de tabi dördüncü tör olarak da e, senin de biraz önce çeşitli Avrupa'daki yayınlardan da aktardığın gibi ana muhalefetin tutarlı, becerikli davranmasından kaynaklanıyor diyor. Yani bugün rejim çok daha muhafazakar, daha otoriter ve daha milliyetçi, Milliyetçiliği yükselişine yer çekiyor. Aynı zamanda da o, bayağı e, ör, işçi sınıfının emekçilerin örgütlenmesine, sendikine de karşı bir tavır e, getiriyor diyor ve bütün bu anlamlarıyla aslında demokrasinin hangi bir gelişme ihtimalinde de tıkaç getiriyor diye bayağı ağır bir yorum yapmış Cihan Tuval yani e, yalnız şeyde şey diyor o almasının Gonzales dur zaman ekonomik durumla ilgili olarak nasıl büyük bir şey eşitliği ııı e, Servet eşitliği, eşitsizliği olduysa da kitleler hala özellikle kırsal bölgelerde desteğini geri çekmediler. Desteklemeye devam ettiler. Bu nasıl oluyor sorusuna da Cihan tual profesör şey demiş. E, hem oldu hem de sadece kırsal bölgelerde değil büyük şehirlerinde işçi sınıfının bulunduğu yerlerde de oldu. Bu genellikle çok önemli ve genellikle de ihmal edilen bir husus. Yani eşitsizlik derinleşiyor. Rakamlara bakarsanız bu çok net olarak ortaya çıkıyor. Ve yani emekçi kesim büyük ölçüde kayıpta ama sadece şeyde savunma sektöründe, savunma sanayinde ve bir de küçük ve orta e, işletmelerde başka türlü şeyler elde ediyorlar. Bunu da ihmal etmemek lazım diyor. Başka türlü kazanımlar elde ediyorlar diyor. Böyle ayrıntılı değerlendirmeler var milliyetçiliğin yükselişiyle birlikte. Evet, e, yani hani bu Cihan Tuğan'ın değerlendirmesinde yani, pek çok boyut e, ele alınıyor. Ben sadece e, bir gazeteci olarak daha da gördüğüm bir e, gözlemi ufacık e, ileteyim bir parantez açıp. Lütfen. Bence seçim seçim günü e, Maraş'taydım. E, orada işte bir esnafla e, konuştuk hani Kılıçdaroğlu'na e, Erdoğan'a oy vermişti. Biz ona sorduk Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi hiç düşünmediniz mi? E, hiç aklınızdan geçmedi mi dedik. Şöyle bir şey dedi yani burası Müslüman bir bölge biz Müslümanız. Hani Kılıçdaroğlu'nun şeyini baktığınızda kökeninizde ne baktığınızda başka şeyler görüyorsunuz. E, Kılıçdaroğlu Hristiyan. Ee, o yüzden vermedik dedi. Ben bunu duydum da çok şaşırdım. Yani hani Kılıçdaroğlu'nun yeterince dindar olmadığını söyleyebilirsiniz. Ee, ama Hristiyan böyle çok net bu ifadenin kullanılmasını çok şaşırdım. Ee, sonra öğrendim ki hükümet yanlısı medyada e, hem Kılıçdaroğlu'nun Hristiyan olmasıyla ilgili dosyalar <gülüyor> anlatılıyormuş. İşte hem Akşener'in Ermeni olmasıyla ilgili dosyalar Açılıyormuş. Dolayısıyla yani medya gücünün bu kadar iktidarın elinde olduğu ve yalanı yaydığı bir ortamda bir demokratik mücadele nasıl gerçekleşebilir? Bu da bence çok çok önemli bir soru. Yani bundan sonra böyle bir medya ortamı ve aynı zamanda hani insanların muhakeme yeteneğini ellerinden alan bir eğitim sistemiyle... Ee, hani insanlar sadece okuldan e, ve medyadan e, beslenebilir pek çok insan. Böyle bir ortamda demokrasi nasıl e, şey yapabilir, e, zuhur edebilir? Bu da bence önemli bir soru. Evet ve sadece şeyde değil de bu çok önemli dediğin hakikaten e, Alevilik yetmemiş anlaşılan bize Hristiyanlık şeyi evet, evet. yayılmış, yalanı yayılmış yani. E, öte yandan ve Cihan Tuğalas son sorulardan bir tanesi de Demokrasi adı bu sabah yayınladığımız şuydu. Yani peki dış ülkelerin mesela çeşitli Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerinin e, Türkiye'deki durumu eleştirmekten kaçınmaları neden destek yani olmasalar bile? ortadaki durumda memnunlar. Bundan da bahsedebilir misiniz diyorlar? Profesör Tuval de diyor ki sadece Amerika'da değil, Avrupa Birliği'nde de aynı şey var. Yani otoriterizmi destek şey yapıyor. Eleştiriyorlar Türkiye'deki muhafazakarlığı. Ondan sonra da ama Erdoğan'ı destekliyorlar. Çünkü buradan elde ettikleri şeyler var. Mesela bir küresel ekonomi buradan ucuz iş gücü sağlıyor. Onun için de Milli sermaye için elverişli. Amerika Birleşik Devletleri için Erdoğan çok güvenilir bir partner değil. Başka birini tercih ederler ama şeyden daha iyi gerçekten yani emperyalizme karşı olan birisinden çok daha iyi diyorlar. Gerçek bir anten olmasına. İkincisi de Avrupa Birliği'ne gelince çok daha kirli bir hesap yapıyor Avrupa Birliği diyor ve Erdoğan'ın mültecileri Avrupa'daki mültecileri Avrupa'nın dışına yani Türkiye'deki mültecileri Avrupa'ya geçmekten alıkoyuyor diyor. Yani asıl kirli hesap pazarlık Avrupa Birliği ile yapılıyor diyor. İlginç yani. Evet, evet Türkiye'de durumuyken aslında hani Türkiye'ye benzer e, bir başka ülke Polonya. E, Polonya'da da bu sonbaharda e, seçim var. E, so, parlamento seçimleri var. Sonbahardaki seçimlerden önce oradaki tartışmaların, stratejilerin e, de Türkiye'dekine bayağı benzer olduğunu görüyoruz. E, şöyle enteresan bir e, yasa geçti e, Polonya Meclisi'nden geçtiğimiz günlerde. Ee, Rusya'nın Polonya siyaseti üzerindeki etkisini soruşturmak üzere bir komisyon kurulacak. Bir soruşturma komisyonu ve bu komisyon e, eğer ki işte Rusya'nın Polonya siyaseti üzerine olumsuz etkilerini e, işte etki etmesini sağladığını e, şey yaparsa bir siyasetçinin ya da kamu görevlisini e, o kişinin kamu fonlarını dağıtacak bir pozisyonda bulunması, yani aslında siyaset yapması, on yılını e, yasaklanacak. Burada hedefin seçimler öncesindeki seçimler öncesinde şu andaki muhalefet lideri Donald Tusk e, olduğu belirtiliyor. Bu TASK soruşturma komisyonu 2007, 2022 yılları arasında Rusya'nın Polonya üzerindeki etkisini araştıracak. TASK da 2007-2015 yılları arasında başbakanlık yaptı ve bu dönemde Rusya ile, Rusya ile doğalgaz alım anlaşmaları imzalamış. E, bu anlaşmalarla e, Tusk e, Polonyayı Rusya'ya bağımlı bir hale getirdiği e, neticesine varılacağı ve TASK'ın 10 yıl boyunca işte siyasetten men edileceği ya da en azından hani bu tip meselelerin gündeme getirileceği hani sonbahara kadar böyle bir yöntem izleneceği söyleniyor. Gerçekten son derece enteresan. Yani belli bir ülkenin hani sadece Rusya'ya yönelik olarak kuruluyor bu soruşturma komisyonu. Ve orada da Polonya'da da şu anda işte Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle milliyetçi duygular yükselmiş durumda. Hani Rusya'ya karşı çok güçlü bir şey var, olumsuz hava var. Bakın işte bu siyasetçiler Rusya ile birlikte hareket etmişti demek için böyle bir soruşturma Komisyonu kuruluyor. Bu taskın başında olduğu sivil platform partisi için işte komünizm hayranlığı eleştirisi getiriliyor. Ve işte bunlar hani Rusya ile bağlantıları tam olarak kesmeliler deniyor. Bunun üzerinden onları ekarte etmeye çalışıyorlar. Yasa meclisten geçti. Cumhurbaşkanı Duda da bunu imzalayacağını söyledi. E, bu arada soruşturma komisyonunun üyelerini kim seçecek? E, parlamento seçecek ve parlamento da işte şu andaki iktidardaki hukuk ve adalet e, partisi çoğunlukla. Dolayısıyla komisyonun üyeleri de çok büyük ölçüde onlar tarafından e, belirlenmiş olacak. Hani buna karşı çok ciddi bir şey var. Tabii ki itiraz var. E, muhalefet e, işte bu soruşturma komisyonunun oluşturulma sürecine katılmayacağını, bunu boykot edeceğini söyledi. Polonya'da o net web sitesinden bir yorumcu kararı otoriterlik yönünde atılmış dev bir adım olarak niteliyor. Soruşturma komisyonunun sahte bir mahkeme olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor. de itibaren Polonya'da seçim kampanyası artık eşit değil, demokratik değil, adil değil. Dolayısıyla özgür de değil diyor. E, yasaya karşı çıkanlar arasında tabii ki Avrupa Birliği de var. E, Avrupa Birliği Adalet Komiseri Didier Renders yasanın özel olarak kaybı yarattığını söyledi. E, Polonya ile AB arasındaki ilişkiler zaten gergin hukukun üstünün ilkesine uymadıkları için Polonya'ya verilmesi gereken fonların bir kısmı dondurulmuş durumda. Şimdi bu yasaya da itiraz ediyor AB. Ama tabii şimdi çok enteresan bir şekilde işte milliyetçilik falan diye konuşuyoruz. İktidar partisi bakın işte Avrupa Birliği bizim iç işlerimize müdahale ediyor, bizim üzerimize geliyor diye bunu da işte kendi şeylerini oy oranlarını desteklerini yükseltmek için ve milliyetçiliği yükseltmek için ilk şey olarak malzeme olarak kullanabilir diyorlar Polonya'da da böyle bir durum söz konusu Evet yani bütün dünyada yükselmekte olan aşağı yukarı çok az örneğiyle konuşacak olursak çok az aksine örnekle bütün dünyada bu milliyetçi ve otoriter siyasetin ağır basmaya başladığı görülüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de zaten iki sene sonraki başkanlık seçimlerinde yani Donald Trump'ın da tekrar gelmesi ihtimalin oldukça hatırı sayılır bir ihtimal olduğunu da düşünecek olursak Evet durum böyle Evet Evet, evet öyle ee, şi, buradan şeye geçelim. Ee, ben, e, bu milliyetçilik meselesini bitirip ben yine Rusya'dan e, acar bir savaş biri olarak e, bir, birkaç satır e, ileteyim size olan bir tane ilgili olarak. E, Salı günü Moskova'da uyananlar sabahın çok erken saatlerinde altı sularında. E, Havada vızırdayan bir takım cisimler gördüler ve pat bunların patladıklarını gördüler e, ve uzaktan gelen patlama sesleri duydular e, ve bir şaşkınlıkla ne olduğunu bilemedikleri bir halle e, karşılaştılar ve son derece kaygı, ürküntü yaratan bir durumdu bu. E, neydi? Rusya'da sivillerin yaşadığı e, alanlara insansız hava araçlarıyla bir saldırı düzenlendi. E çok sayıda insan sava aracı olduğu söyleniyor işte kimilerine göre bunun sayısı 30'a kadar varıyor ve bunlar Moskova'nın farklı bölgelerinde uçruluyor ve patlatılıyor. Ee, çok fazla bir e, zarar yok. Bir kişi e, yaralanmış e, durumda. E, üç binada da hasar e, oluşmuş durumda. Ama hani psikolojik etkisi açısından e, büyük. Yani işte Moskova'nın göbeğine kadar bir şey e, sivillerin yaşadığı alana gelip böyle bir şey e, yapılması e, psikolojik olarak e, önemli. E, bu ayın başında da. Kremlin'in üzerinde iki tane ins insansız hava aracı uçurulmuştu ve bu araçlar Rusya tarafından düşürülmüştü. Putin bu eylemin sivil vatandaşları korkutmaya amaçladığı için terör eylemi olduğunu söyledi. Ukrayna bu saldırılarla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor. Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı danışmanı şöyle demiş. Bu saldırıları iz demekten zevk alıyoruz ama bir ilişkimiz yok demiş. E, bu Moskovalılar arasındaki etkisine ilişkin olarak e, Lüksemburg gazetesi Tage e, Moskova muhabiri şöyle bir e, yorum yazısı yazmış Moskovalılar için. E, sorumluluğundan kaçtıkları, haklı gösterdikleri veya görmezden geldikleri savaş, insansız hava araçları şeklinde Moskovalıların evlerine kadar giriyor. Dehşet yayılıyor. Oğlumun anaokulu hemen oradaydı. Ben artık nasıl rahat uyuyacağım diye soruyor kimileri. Oysa şimdiye değin. Başka oğulların ve kızların anaokulları kendi yurttaşlarınca bombalanırken gayet güzel uyuyorlardı demiş. Yani burada genel olarak şey yorumu yapılıyor. Yani e, haberleri aktaranlar yorumlarda da hep şey söylüyorlar zaten. İşte Kiev'de de günde şu kadar e, aynı gün şu kadar aslında saldırı oldu. İşte roket düştü ya da insansız hava aracı. ...saldırı yapıldı. Hani Bunun 10 katı, 20 katı orada... ...Moskova'da bunun... hani ...milyonda birini... ...yaşamış oldu... ...diye böyle bir kıyaslamada yapıyorlar. Peki bu <gülüyor> kıyaslamadan bir politik sonuca... ...varıyor mu? Yani bunu yaşayan siviller... ...bir anda savaşa karşı mı... ...döneceğini düşünüyor... ...acaba yazar? Hayır yani işte... Artık fark edecekler, bunun sorumluluğundan kaçamayacaklar, savaş üzerinde e, daha fazla düşünecekler e, diyorlar. Evet, çünkü Ama... genelde tam tersi bir politik sonuç doğuruyor ya bu tarz <gülüyor> eylemler. Yani bu zamana kadar bir buçuk yıldır savaşa karşı tavır almak yüksek bir destek var hala bu Putin'in savaşına yönelik. E, bu insanlar bir de çocukların hayatı tehlikede olduğunu düşündüğünde tam tersi daha da kuvvetli bir şey güvenlik kaygısıyla daha da kuvvetli bir şekilde savaş yanlısı olabilirler diye de düşünülebilir ya. evet yani bu yabana atılacak bir şey değil tabii bugüne kadar 15 aydır o senin aktardığın Tuba Gazete'deki yorumma katılmamak mümkün değil yani başkalarının çocukları sabaha karşı tehlikedeyken hiç umursamadan <gülüyor> uy uyumaya devam edenler kendi çocukları şey olunca rahatsız oluyorlar. Burada çok büyük bir riyakarlık ve devlet tarafından da işletilen bir yok ediş, haber gerçekliğin yok edilişi olduğunu da düşünebiliriz tabii. Elbette Putin de tam da böyle kullanıyor bu saldırıları zaten. İşte bakın bize evimize buralar işte Rusya saldırı altında yani bu söylemini daha Tabii, da evet. güçlü bir şekilde savunabiliyor. Yani savaşı daha da meşrulaştırıyor ve yani bu saldırıların ardından Rusya yetkililer zaten şey yaptılar. Yani biz de Kiev'e hani benzer saldırılar yapma hakkımız saklı tutuyoruz dediler. Hani hazırda saldırıyorlar zaten. Yapmıyormuş gibi. <gülüyor> evet evet ama yani daha fazlasını yapabileceklerine e, dair e, imalarda bulunuyorlar. E, da, Geçen haftada söylemiştim e, tüm bunlar aslında NATO'yu e, biraz ürkütüyor. E, Genel olarak şu yorumlar da yapıyor. Bizim Ukrayna'ya kendisini savunması için verdiğimiz silahların e, Ukrayna dışında kullanılmasına e, şiddetle karşı çıkıyoruz e, diyor NATO yetkilileri, yani özellikle mesela Biden'in e, bu konuda e, hassas olduğu e, söyleniyor, ABD'nin hassas olduğu söyleniyor. Mesela İngiltere'den The Times'tan e, bir yorum aktarayım. E, NATO Ukrayna'nın kendini savunmasına destek sunmakta kararlı. Ancak NATO ittifakı Rusya ile savaşta değil ve durum ve bu durumu böylece sürdük istiyor. Uk Aynı bir dikkate almalı diyor. Yani bu tip saldırıların e, savaşı daha da e, büyüteceğine, derinleştireceğine dair de kaygılar var. Ee, evet, yani çok da parlak görünmüyor gelecek doğrusu ama takip etmeye evet. devam edeceğiz tabii. Evet, Eurotopix bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Ee, gelecek hafta dinleyici destek programımız var. Ee, sonraki hafta Arbo konuşuyor konuşuyordu. Buluşmak üzere. Evet, dinleyici destek projesi özel yayınlarımızın 20. 20'si, e, biraz gecikmeli olarak bu sene 3 Haziran Cumartesi bu, bu Cumartesi sabah başlıyor ve 11 Haziran Pazar akşamına kadar devam ediyor. Yani 9 gün boyunca 99 saat. Ama radyoyu da konuşabiliriz aramızda evet haftaya, evet haftaya haft haftaya radyoyu da konuşma imkanı buluruz yani haftaya haft radyu haftaya radyo konuşmak üzere bir sonraki hafta Armutpani konuşuyorla devam etmek üzere diyeyim o zaman evet öyle değilim. peki çok teşekkür ederiz suba görüşmek üzere hoşçakalın görüşmek üzere